Bunları söylerken eliyle kamçıların saplarına dokunuyordu. Ne de böyle saat köstekleri alır. Hiçbir şeyin eksik değil maşallah. Odanda likörlerin bile tamam. Çünkü kendini seviyorsun sen, iyi yaşıyorsun. Şaton, çiftliklerin, korulukların var. Sürek avları düzenliyorsun. Paris'e gidip geliyorsun. Ocağın üzerinde duran kol düğmelerini alarak devam etti. Kıvır zıvırlar da bunlar olursa var hesap artık. İyi para eder bunlar ama istemem senin olsun. Sonra kol düğmelerini kaldırdığı gibi ta uzaklara fırlattı. Düğmelerin altın zinciri duvara çarparak koptu. Ama istesen ben sana her şeyimi verirdim. Her şeyimi satar gerekirse çalışır sokakta dilenirdim. Senin bir tek gülümseyişin, bir tek bakışın, teşekkür ederim deyişin için yapardım bunu. Sense sanki bana yeterince acı çektirmemişsin gibi yan gelip koltuğuna kurulmuşsun. Sen olmasaydın mutlu bir yaşam sürerdim pekala. Bunu kendin de biliyorsun. Kim zorluyordu seni buna? İnat olsun diye mi yaptın yoksa? Beni seviyordun oysa, bunu söylüyordun da. Hem daha biraz önce söylüyordun. Keşke beni kovsaydın. Ellerim hala öpüşlerinin ılıklığını taşıyor. Dizlerime kapanıp beni sonsuza dek seveceğini söylediğin halının üstündeki yerde, hah şurada, e, buna inandırdın beni. Tam iki yıl beni en görkemli, en tatlı rüyanın içinde yaşattın. Yolculuk tasarılarımızı anımsıyorsun değil mi? ha? Ya bana yazdığın o mektup, o mektup yok mu? Yüreğimi paramparça etmişti. Sonra yine sana döndüğüm, zengin, mutlu, bağımsız olan sana gelerek ilk rastladığım insanın benden esirgeyemeyeceği bir yardımı istemek için Bütün sevgimi ortaya döküp gel vardığım zaman ret ediyorsun beni. Neden? Bu iş sana 3000 franga mal olacak da ondan. Öfkelenen ama yine de olacağı boyun eğen insanlar tıpkı bir kalkan gibi çok sakin bir tavır takınırlar. Rudolf de işte böyle bir tavırla karşılık verdi. 3000 frangım yok. Ah! Oh, Emma odadan çıktı. Duvarlar titriyor, tavan onu eziyordu. Rüzgarın sağa sola dağıttığı kuru yaprak yığınlarına ayakları takılarak uzun bahçe yolundan sendeliğe sendeliğe yine geçti. En sonra bahçenin parmaklıklı kapısı önündeki hendeye kadar geldi. Kapıyı açmak için öylesine acele ediyordu ki de zorlarken tırnaklarını kırdı. Sonra yüz adım ileride soluk solağa durdu. Düşecekti neredeyse. O zaman arkasına dönerek o vurdum duymaz şatoyu parkıyla, bahçeleri, üç tane avlusu, cephesindeki bütün pencereleriyle bir kez daha gördü. Şaşkınlıktan donak aldı. Yaşadığını sadece damarlarının zonklayışlarıyla anlayabiliyordu. Bu zonklayışlar tıpkı kulakları sağır eden bir çalgı gibi bütün kırları ovayı dolduruyordu. Ayaklarının altındaki toprak bir deniz dalgasından daha yumuşaktı. Tarlalarının dönümleri köpürerek birbirlerini kovalayan dalgalar gibi görünüyordu gözüne. Zihninde ne kadar anı, düşünce varsa hep birden tıpkı bir havai fişeğin binlerce parçası gibi tek bir sıçrayışla fırlayıp gidiyordu babası lörünün odası ruandaki odaları başka bir görüntü geldi gözlerinin önüne çıldırmaya başlıyordu korktu perişan bir biçimde de olsa kendini toparlayabildi İçinde bulunduğu bu korkunç durumun nedenini Yani para sorununu hiç anımsamıyordu artık. Şimdi ancak sevgisi yüzünden acı çekiyordu. Can çekişen yaralılar da böyledir. Kanları akan yaralarından canları da çıkıp gidiyor sanırlar. Gece oluyor, kargalar uçuşuyordu. Birdenbire şöyle bir duyguya kapıldı. Sanki kızıl renkli daireler tıpkı ateş saçan toplar gibi havada patlayıp yassılaşıyor sürekli dönüyor dönüyor sonra ağaç dalları arasından karların üzerine düşüp eriyorlardı bunların her birinin üzerinde Rudolf'ün yüzü görünmekteydi bunlar çoğaldıkça çoğalıyor birbirlerine yaklaşıyor Emma'nın içine giriyorlardı sonra her şeyi yitip gitti Genç kadın uzaktan evlerin sis arasında parıldayan ışıklarını fark etti. O zaman durumu tıpkı bir uçurum gibi gözlerinin önüne verdi. Göğsü parçalanırcasına soluk solaydı. Sonra kendisini neredeyse sevindiren bir kahramanlık atılımı içinde yokuşu koşa koşa indi. İneklerin küçük tahta köprüsünü, patikayı, ağaçlık yolu, pazar yerini geçerek eczanenin önüne geldi. Eczanede kimse yoktu, içeri girecekti. Ama çıngırak gürültüsüne bir gelebilirdi. Bunun üzerine bahçe kapısından içeriye süzüldü. Soluğunu tutarak duvarlara dayanarak mutfak kapısının önüne geldi. Mutfakta ocağın üstüne konmuş, Bir mum yanıyordu. Jüstün sırtında bir gömlek bir tabağı almış götürüyordu. Yemek yiyorlar. Bekleyin bakayım diye geçirdiği içinden. Jüstün geri geldi. Emmacama vurdu. Delikanlı dışarı çıktı. Anahtarı ver bana. Yukarın anahtarını. Hani şeyler duruyor orada. Jüstün ne dediniz diye sordu. Bir yandan da genç kadının... Gecenin kara zemini üzerinde beliren, bembeyaz yüzündeki solgunluğa şaşırmış bakıyordu. Emma olağanüstü güzel, bir hayalet kadar da görkemli göründü ona. Ne istediğini anlamıyordu ama korkunç bir şey olacağını seziyordu. Emma yine çabuk çabuk konuşarak, alçak tatlı insanın elini ayağını kesen bir sesle, ''Anahtarı istiyorum.'' ''Hadi versene'' dedi. Aradaki bölme ince olduğundan yemek odasında... ...çatalların tabaklara değerken çıkardıkları şıkırtı duyuluyordu. Fareler uykumu kaçırıyor da onları öldüreceğim diye bir yalan uydurdu. ''Durun da beye haber vereyim.'' Emma ''Hayır hayır girme'' diye atıldı. Sonra aldırmaz bir tavırla ekledi. ''Rahatsız etmeye değmez.'' ''Birazdan kendim söylerim bunu ona. Işık tut bana bakayım.'' Sonra laboratuvarın kapısına giden aralığa girdi. Duvarda bir anahtar asılıydı. Üstündeki etikette de depo yazısı okunuyordu. Sabırsızlanmaya başlayan eczacı ''Jüstön'' diye bağırdı. ''Emma yukarı çıkalım'' diye fısıldadı. Jüstön de onun ardı sıra yürüdü. Anahtar kilidin içinde döndü. Genç kadın doğruca üçüncü rafa doğru ilerledi. Belli'yi ona çok iyi yol gösteriyordu. Mavi kıvanozu kaptığı gibi kapağını açtı. Elini içine daldırdı. Avucunu beyaz bir tozla doldurarak yemeye başladı. Justine emmanın üzerine atılarak ''Durun, ne yapıyorsunuz?'' diye aykırdı. ''Sus, sus, biri geliverirse.'' Justine umutsuzluk içinde çırpınırken... Kabak efendinin başına patlar sonra dedi. Sonra birden yatıştı. Sanki bir ödevi yerine getirmiş olmanın verdiği rahatlık içinde dönüp gitti. Haciz haberleriyle aklı başından giden Charles eve döndüğü zaman Emma da evden yeni çıkmıştı. Adamcağız bağırıp çağırdı, ağladı, bayıldı ama karısı gelmedi. Neredeydi ki acaba? Charles Felicite'yi Hume'nin, Tuvaşe'nin, Lören'ün evine, Lyon Dorhan'ına her yana koşturdu. Duyduğu kaygıdan, tasadan zaman buldukça onurunun yok olduğu, beş parasının kalmadığı, Bert'in geleceğinin mahvolduğu gözlerinin önüne geliyordu. Sebep neydi buna? Tek sözcük bilmiyordu ki. Akşamın saat altısına kadar bekledi, sonunda dayanamadı. Karısının Ruhan'a gitmiş olacağını düşünerek kalkıp ana yola çıktı. Yarım fersah ilerledi kimseye rastlamadı. Biraz daha bekledi sonra döndü. Karısı gelmişti. Ne oldu? Nedir bu hal? Anlat bana dedi. Emma küçük yazı masasının başına geçip bir mektup yazdı. Tarihle saati de eklijerek zarfı yavaş yavaş kapadi. Sonra resmi bir edayla yarın okursun bu mektubu dedi. Ama o zamana kadar tek şey sorma bana Tanrı aşkına. Tek şey bile. İyi ama emma aman bırak beni diye haykırdı. Sonra gidip kar üzerine upuzun yattı. Ağzında duyduğu buruklukla uyandı. Şarlı hayal meyal gördü, yine gözlerini yumdu. Acı çekip çekmediğini anlamak için merakla kendini yokluyordu. Hayır, hayır hiçbir şey yoktu henüz. Saatin vuruşlarını, ateşin çatırtısını, yatağın yanında ayakta duran şarlın soluk alışını duyuyordu. Ölüm o kadar çok önemli bir şey değilmiş diye düşünüyordu. Uykuya dalacağım her şey bitmiş olacak. Bir yudum su içti duvardan yana döndü. Ağzındaki o korkunç mürekkep tadı hala sürüyordu. İçini çekerek susadım çok susadım dedi. Şarl ona bir bardak su uzatarak ne var canım diye sordu. Ama bir şey yok pencereyi aç boğuluyorum diye bildi. Sonra öyle ani bir öyürtü duydu ki yastığın altındaki mendilini almaya bile zor zaman bulabildi.